yıldızların izinde Hazreti Ömer radıyallahu Tartışmalar kızışmış, her kafadan bir ses çıkıyordu. Herkesin sinirleri gerilmiş, endişe içerisinde bu sorun çözecek yolun hangisi olacağı hakkında hararetle tartışıyorlardı. Her geçen gün sayıları artan ve güçlenen Muhammed ve yandaşlarına artık dur demek zamanı gelmişti. Ancak nasıl yapacakları konusunda bir türlü ortak bir karara varamıyorlardı. Eğer şimdi önlem almazlarsa, Gün gelecek, onlarla baş edemez hale geleceklerinden korkuyorlardı. Mekke'nin en korkusuz adamı Hamza bile onlara katılmıştı. İçlerinden Ebu Cehil en korkunç fikri ortaya attı. En iyisi onun vücudunu ilelebet ortadan kaldırmak, dedi. Bir anda Darun Nedve'ye koyu karanlık bir sessizlik çöktü. Mekke'den çıkaralım, hapsedelim, para teklif edelim, caydıralım diyenler vardı. Ancak... Bu kadar dehşetli bir fikri henüz kimse ortaya atmamıştı. Onun bu teklifiyle beraber hemen itirazlarda yükselmiş oldu. Kim cesaret eder böyle bir şey yapmaya? Hem Haşimoğulları mutlaka kan davası güleceklerdir, dedi birisi. Ebu Cehil, nefret dağıtıldı. Onu ortadan kaldırana on deve ve altın ve gümüş vaat ediyorum. Yeter ki bu mesele kökünden halledilsin, dedi. Ancak Kimse bu korkunç teklifi tatbik etmeye yanaşmadı. Her ne kadar ticaretleri tehdit altında olsa da kimse Haşimoğullarının düşmanlığını üzerine çekmek istemiyordu. Ancak diğer taraftan bu mesele büyümeden kapatılmalı, Muhammed'in putlarına karşı başlattığı bu hareket nihayetlendirilmeliydi. Yoksa ne itibarları kalacak ne de kazanç elde ettikleri ticaretleri. Herkes derin bir sükunet içerisinde bir hal çaresi düşünürken, İçlerinden en gözü karalı olan Ömer ortaya atıldı. Bunu ben yaparım dedi. Bir anda bütün gözler, Mekke'nin eşrafından hem tacir hem de siyasi anlaşmazlıkların Arabulucusu ve elçisi, uzun ve iri yapılı, cesur ve gözü pek olan Ömer'e çevrildi. İşte aradıklarını bulmuşlardı. O, böylesine zor bir iş için biçilmiş kaftardı. Ondan başka bu işin altından kalkacak birini tanımıyordu Kureyş. Hep bir ağızdan ona destek verdiler. ''Ya Ömer, bu işi ancak sen yaparsın. Hepimiz senin arkandayız. Haydi Ömer, görelim seni.'' dediler. Ömer kılıcını kuşandı ve Kureyş'in telkinleriyle adeta bir öfke yumağı halinde yola koyuldu. İlk durağı Kabe'ydi. Önce siyah örtülere bürünmüş sevgiliyi tavaf etti. En sevdiği bu mabet bile öfkesini ve dehşetle bakan bakışlarını yumuşatmadı. Mekke, yüzyıllardır onun ve atalarının yurduydu. Şimdi işlerinden çıkmış bir yetim, kurdukları düzene kastetmiş, etrafına topladığı birkaç kişiyle onlara adeta meydan okuyordu. Onu alt etmeye kılıcının bir hamlesi yeterdi. Herkesin korktuğu ve çekindiği Muhammed'i ilk gördüğü yerde kılıçtan geçirecekti. Onun hiddetinin ve ölüm kusan kılıcının önünde kim durabilirdi ki? Öfkesi ve nefreti hem gözüne hem de kalbine perde olmuştu. Benliği büyümüş, tüm Mekke'nin üzerine çıkmıştı. Şimdi en tepeden görüyordu her şeyi. Önüne gelen ne varsa adeta ezerek adım adım ilerliyordu kurbanına doğru. Yolda Nuaym bin Abdullah'a rast geldi. Nuaym onun hiddetinden şüphelenmiş bir telaşla sordu. Nereye gidiyorsun ey Ömer? Aslında durmaya hiç niyeti yoktu. Bu zaman kaybından başka bir işe yaramayacaktı. Kuvvetli adımlarıyla onu ezip geçebilecekken durdu ve Nuaym'in sualine niyetini gizlemeden açıkça cevap verdi. Şu dinini bırakan, Kureyş'ün arasına ayrılık ve fitne düşüren Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırmaya gidiyorum. Ömer'in cevabı karşısında tüyleri diken diken olan Nuaym, onun bu kararından vazgeçmesinin mümkün olmadığını gördü. Onu bu kararından vazgeçirmek için çareler aramaya koyuldu. Hemen ne kadar zor bir işe kalkıştığını hatırlatarak onu ikna etmeye denedi. Vallahi çok zor bir işe kalkışmışsın. Muhammed'in sahabisi onun başının ucundan bir an dahi ayrılmıyor. Söylediğini yapman çok zor Farz et ki Bir yolunu bulup onu öldürdü Abdi Menaf oğulları Senin yeryüzünde elini kolunu sallayarak Dolaşmana müsaade ederler mi sanıyorsun Dedi Ama bir kere kararını vermişti Ömer Onun sözleri Hiddetini arttırmaktan başka bir işe yaramamıştı Bu da nereden çıktı karşıma dercesine Sert bakışlarla Nuhaym'a baktı Sende mi onlardansın yoksa Dedi şüpheyle Nuaim. Beklemediği bu cevap karşısında paniğe kapıldı. Eğer Ömer onun Müslüman olduğunu bilse, hemen orada başını gövdesinden ayıracağını biliyordu. Biraz zaman kazanmak ve bu arada Hazreti Peygamber'e haber vermek için Ömer'in dikkatini başka tarafa çekmek istiyordu. Hemen atıldı. ''Ya Ömer, sen beni bırak, önce ev halkına, aile efradına bir bak. Enişten ve amcanın oğlu Said bin Zeyd ile eşi, kız kardeşin Fatıma... Müslüman olup Muhammed'in dinine tabi olmuşlar. Sen beni ve Muhammed'i bırak da önce onlarla uğraş dedi. Ömer şaşkınlık ve tereddüt içerisinde duraksadı. Duyduklarına önce inanmak istemedi. Bunlar onu vazgeçirmek için söylenmiş sözlerdir diye başka hiçbir şey sorma ihtiyacı duymadan kararını bir an önce hayata geçirmek için yoluna devam etti. Ancak artık içine bir şüphe tohumu düşmüştü. Ya Nuaym'ın söyledikleri doğruysa? Ya kız kardeşi ve eniştesi gerçekten Muhammed'in dinine tabi oldularsa? Düşmanı dışarıda ararken kendi evinde olduğundan haberi olmamıştı. Şimdi bunu öğrenmenin bir tek yolu vardı. Gidip kardeşine bizzat sormak. O da hemen yolunu değiştirdi. Hakikati öğrenmek için aynı hiddetle kardeşinin evine doğru yöneldi. Ömer kapıda çakıldı kaldı. Gelen ses... Sanki kulaklarından değil de kalbinden içeri girmiş ve tüm varlığını adeta esir almıştı. Görmediği bir el ruhundan onu sımsıkı kavramış, nefes bile almadan olduğu yerde çakılmıştı. Düşünemiyor, konuşamıyor, adım bile atamıyordu. Neydi bu? Bir şiir mi, büyü mü yoksa ilahi bir çağrı mıydı? Peki kalbi neden bu sese kayıtsız kalamıyordu? Dinledikçe içini bir heyecan kaplıyor, kalbi heyecanla çarpıyordu. Neyin nesiydi Ömer de ne hiddet, ne öfke, ne kin, ne de mecal bırakmıştı. Güçlükle kendini toparladı ve kapıyı çaldı. Aniden içeriden gelen ses kesildi. Ancak kapı açılmadı. Ömer merak içerisinde kapıya yüklendi ve kapının açılmasıyla içeri girdi. Gelen kişinin Ömer olduğunu anlayan kardeşi Fatıma, Hemen okudukları Kur'an sayfalarını sakladı. Ömer'in öfkesi biraz azalmıştı. Ancak biraz önce okunan şeyin ne olduğunu merak içerisinde sordu kardeşine. Okuduğunuz neydi ya Fatıma? Bir şey yok, sadece aramızda konuşuyorduk dedi. Fatıma korkudan titreyen sesiyle bunları söyledi. Kendisinden bir şey sakladıklarını anlayan Ömer tekrar hiddetlendi. Ve bu defa, masum masum duran eniştesinin yakasına yapıştı. Demek duyduklarım doğruymuş. Muhammed'in dinine girdiğini söyle mi? diyerek eniştesini yere çarptı. Fatıma kocasına bir şey yapacağından korkarak araya girmeye çalıştıysa da fayda etmedi. O da gelen sert bir darbeyle kendini yerde buldu. Müslüman olduğunu gizlemenin artık bir faydası olmadığını anlayan Fatıma ayağa kalkarak küçücük cüssesiyle Ömer'e meydan okudu. ''Elinden geleni yap, ey Ömer, ben ve kocam artık Müslüman olduk, Allah ve Resulümle iman ettik.'' diye haykırdı. Ve ardından yüksek sesle Kelime-i Şehadet'i getirdi. ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü'' Ortalık bir anda Kelime-i Şehadet'in Haşiyet ve azametiyle çınladı. Ömer yine aynı duygular içerisinde alabora olmuş bir halde kendinden geçti. Bu nasıl bir imandı ki kan revan içerisinde bırakılmasına rağmen inancını haykırmaktan zerre kadar imtina etmiyor ve dahası bunu korkusuzca haykırabiliyordu. Bütün bu manzara Ömer'in buz tutan yüreğini yavaş yavaş eritti. Daha fazla dayanamadı. Hiddetinden eser kalmamış bir sesle Hele getirin şu okuduklarınızı. Getirin de Muhammed'e gelen şey neymiş göreyim, dedi kardeşine. Kardeşi önce tereddüt gösterdi. Ya Ömer bu mübarek sayfalara bir saygısızlık yaparsa, ya onları yırtar atarsa? Ama artık ok yaydan çıkmıştı. Ne olursa olsun, böyle bir şeye izin vermeyecekti. Ömer, onun endişesini anladı. Korkmayın. Sadece merak ediyorum. Bir şey yapmayacağım, dedi. Kardeşi, sakladıkları Kur'an sayfalarını getirdi. Ömer, okuma yazma biliyordu. Sayfaları okumaya başladı. Taha! Biz Kur'an'ı sana meşakkat çekmen için indirmedik. Onu, Allah'tan korkan kimse için bir öğüt olarak indirdik. O, yeri ve yüce gökleri yaratan zat tarafından peyderpey indirilmiştir. Ömer hem okuyor, hem de okudukları üzerinde düşünüyordu. Kur'an'ın üslubu ve edebi belagatı karşısında şaşkına dönmüştü. Sanki az evvel kılıcının kabzasına yapışıp, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vücudunu ortadan kaldırmaya giden Ömer o değildi. Kalbindeki katılık, yüzündeki öfke yok oluvermişti birden. Az evvel kan çanağını andıran gözleri, şimdi aydınlık saçıyordu. Yüzüyle beraber içi de gülüyordu Ömer'in. Surenin, Muhakkak ki Allah benim, benden başka ilah yoktur, bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl, ayetini okuyunca haykırdı. Bu ne güzel, ne şerefli, ne haşmetli bir kelam. Bu kelamdan daha güzel, daha tatlı bir kelam olamaz dedi. Bu ifadeler Ömer'in kalbinin hidayet nuruyla sarıldığını, onun aydınlığa kavuştuğunun işaretiydi. Hazreti Ömer'in bu sözlerini işten Kur'an hocası, Hazreti Habbab, gizlenmiş olduğu yerden ortaya çıkıverdi ve şöyle dedi. Müjde ey Ömer, dilerim ki Resulullah'ın yaptığı dua, senin hakkında gerçekleşsin. Dün gece o, Allah'ın, İslamiyet'i ya Ebu'l-Hakem bin Hişam'la, yani Ebu Cehil'e ya da Ömer bin Hattab'da kuvvetlendir diyerek dua etmişti. Ömer bin Hattab ve Ebu Cehil. Biri, server-i kainat efendimizin vücudunu ortadan kaldırmakla ancak İslam davasının önüne geçebileceğini teklif eden Ebu Cehil, diğeri bu teklifi kabul edip kararı infaz etmeye kalkan Ömer. Artık Ömer'in Resulullah ve İslamiyet aleyhindeki düşünceleri tamamen aksine dönmüştü. Bir an evvel Fahri Alem Efendimizin huzuruna varıp hidayet nuruyla kucaklamak istiyordu. Ömer heyecanla sordu. ''Resulullah şimdi nerededir?'' ''Habbab, Safa tepesindeki Darül Erkam'dadır ya Ömer'' dedi. Habbab ve Ömer Darül Erkam'a doğru yola koyuldular. Peygamber Efendimiz'in sahabeleri nöbet tutuyorlardı. Ömer'in silahlı bir şekilde geldiğini görünce hemen telaşe ve paniğe kapıldılar. Ancak içlerinden Hamza, metanet içerisinde elini belindeki kılıcına attı ve ''Bırakın gelsin, korkulacak ne var? Eğer hayırlı bir maksatta gelmişse kendisini hayırla ağırlarız. Eğer kötü bir niyetle gelmişse onu kendi kılıcıyla hallederiz.'' dedi. Ömer şimdi bambaşka bir haleti ruhaniye içerisindeydi. Darül Erkam'a doğru attığı her adım onu sevgililer sevgilisine biraz daha yaklaştırıyordu. Bir saat önceki Ömer'le şimdiki Ömer arasında dünyalar kadar fark vardı. Bir saat önce can düşmanı olan kişi şimdi onun için dünyanın en kıymetlisiydi. Daha onun huzuruna çıkmadan ona karşı tarif edilmez duygular içindeydi. Sanki yeni bir dünya doğmuş, yeni bir hayata başlamış ve şimdi Muhammed'i yeni tanıyordu. Yeniden görüyor, yeniden yaşıyor, yeniden tanıyordu her şeyi. Allah kalbini İslam'a açmış ve hidayet nuruyla aydınlatmıştı. Bir an önce onun huzuruna çıkmak ve onun önünde visale ermek istiyordu. Sevgili Peygamberimiz tebessüm içerisinde onlara baktı ve Hiçbir endişeye kapılmadan telaş edilecek bir şey yok. Bırakın gelsin. Eğer Allah onun hayrını murad ettiyse, kendisini doğru yola iletir buyurunca, kapıda baştan ayağa silahlı ve heybetli görüntüsüyle Ömer belirdi. Şimdi yüzünde öfke değil, sevinç parıltıları vardı. Allah Resulü ile göz göze gelmesiyle, tamamen itminana ermiş bir kalp ile, adeta kendinden geçti ve her şeyi unuttu. İşte o an, ezel ile ebedin buluştuğu noktada onunla beraberdi Ötelerden gelen çağrıya kalbi ve ruhu karşı koyamamış, ta darun nedvede onu yakalamış ve buraya kadar getirmişti. Aslında Ömer, sevgililer sevgilisini değil, nefsini, hevasını, gururunu, enaniyetini yenmeye... İçindeki, ruhundaki putları öldürmeye çıkmıştı. Onunla hak arasındaki engelleri ortadan kaldırmaya ant içmişti. Onun Darun Nedvedeki kararı, hak ve hakikat namına ne varsa ortaya çıkarma cehdinden başka bir şey değildi. <Gülüyor> Efendimiz'in, neye geldin ey Hattaboğlu Ömer sorusuyla kendine gelebildi. Efendimiz elini uzattı. Ömer'in kılıcının kabzasından tuttu ve Allah'ım bu hatta boğlu Ömer'dir. İslam dinini hatta boğlu Ömerle kuvvetlendir diye dua etti. Ardından Ömer Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh'' diyerek kelime-i şahadet getirdi. Orada bulunan sahabiler hep birlikte tekbir getirdiler. Allahu ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tüm Mekke sokaklarında tekbir sesleri yankılandı. Mekke ufuklarını aşarak göklere yükseldi. Bu tekbirler aslında Hazreti Peygamber'in duasının bereketiyle Ömer'le kuvvetlenen İslam'ın gür sadasıydı. Selam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Aziz ve Pak ailesine, Sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde.